E, aksamus siyami, aksamus siyam orucun kısımları kaç çeşit oruç vardır? E, ne tür oruçlar tutuyoruz? Bir tanesi e, işte farz oruç. Yani e, işte bu okumuş olduğumuz Bakara suresindeki ayet-i kerimelerde bahsedilen ya yürelediğine amenü kütibe aleykümüs siyamu kemâ kütibe lillezîne min qablikum Orada anlatılan oruç ne zaman farz kılınıyordu farz olan bildiğimiz Ramazan ayındaki oruç? Hicretin ikinci yılında Şaban ayında kıble tahvil edildikten sonra. Bu oruç herkese farzdır. Neden herkese farzdır? Çünkü ayet kerimede 185. ayette Femen şehide min kumu şahra men ummiyet ifade eden bir edattır. İfadedir. Femen şeyhide minkumu müşare. Sizden kim hilali görürse oruçlusun ama sonrasında tahsis var. Yani o genelden iki sınıfı çıkarıyor ki onlar hasta olanlar ve kimler seferde olanlar. Peki şimdi e, hasta değil adam seferde de değil adam e, Hilali gördü, herkes gördü. Her gören tutacak mı? Tutmayacak tabii. Neden? Evvela kim olacak orucu tutan Müslüman olacak. O halde birinci şart Müslüman olmak. Neden? Çünkü ya eyyühellezine amenu diye başlamıştı. Ey iman edenler demişti. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. İbadet olduğundan dolayı ibadetler de ameli salihtir. Bir amel, ameli salih olabilmesi için öncesinde mutlaka ne olacak? İman olacak. İman olursa o zaman ameli salih olabilir. O halde birinci şart İslam olacak. Peki ikinci şart bulu olacak. Bali olacak. Yani ergenlik çağına gelmiş olacak. Peki çocuklar oruç tutmasınlar mı? Tutsunlar tabii. Efendimiz aleyhissalatu vesselam مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالسَّلَاتِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِسِنِينَ yani o 7 yaşındayken çocuklara namazı emredin. Yani aşama aşama o yolda yürümeyi sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, telkin ediyor. Peki yani onlar e, bunu yapacaklar ama e, zorlanmayacaklar tabii. Şam'da merdiven orucu tuttururlarmış çocuklara. Yani önce öğleye kadar, sonra ikindiye kadar, sonra akşama kadar, işte akşam orucu akşama kadar... Götürebildiyse götürdüğü yılda ziyafet verirler, komşular çağırırlar. Bir he, o iftar bir şehrayine dönerdi. Bizim çocuk bugün tam oruç tutabildi diye. Alıştırarak muhabbetle yapmak gerekir. Peki çocuk oruç tutuyor, niyet etti ama bozdu. Kaza edecek mi? Etmeyecek. Ya ama namazı bozmuş olsa namazı kaza eder. Fakat oruca başladı, nafile oruç olur çocuğun ki. Ee, ama bozduysa e, bozduğundan dolayı çocuğa sen bu orucu bozmuştun bunu kaza edeceksin demiyoruz. Peki üçüncü şart nedir? Akıl olacak. Yani delinin dini yoktur, sorumluluğu yoktur. Melle akleleh felâdineleh Kimin aklı yoksa, idraki yoksa onun dini sorumluluğu da yok, mükellefiyet durumu da yok. Üçüncüsü ise ilimdir. Yani orucun farz olduğunu bilecek. Peki Türkiye'de bir adam dese ki ben orucun farz olduğunu bilmiyordum. Şimdiye kadar tutmadım. Efendim bundan sonra kaza etmem gerekir mi diye sorsa. Öteki adam da nerede yaşıyor? Kanada'da yaşıyor. Müslümanların çok az olduğu bir yerde. Orada Müslüman oldu bu adam. Şimdi bu da soru diyor ki efendim ben e, bu ana kadar Ramazan orucunu bilmiyordum, tutmadım ama 10 yıldır Müslümanım. Şimdi ben bu orucu kaza etmeli miyim? Kanada'daki adama hayır sen kaza etmeyeceksin diyeceksiniz ama buradakine sen kaza edeceksin diyeceksin. Peki neden? Bunların dini aynı değil mi? Dinleri aynı ama mükellef olabilmek için bilmek gerekiyor. Peki Türkiye'de Orucun farz olduğunu, farz olduğunu bilmeyen yoktur. Farz olduğunu bilmeyen yoktur. Yani orucun farziyeti, namazın farziyeti, zekat bunlar Türkiye toplumunda nedir? zarurat diniyedir artık. Herkesin bilmesi gereken hususlardır. Yani bilmeme imkanı yok. Trafiğe biri çıksa, kılmızı ışıkla geçse, sonra polis durdursa dese ki, neren geçtin? Efendim kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu bilmiyordum derse bu özür olur mu? Olmaz. Ehliyet aldıysan, yola çıktıysan kırmızı ışıkta geçmenin caiz olmadığını bilmek durumundasın, bilmek zorundasın. Yani İslam toplumunda yaşayan birisi mutlaka bunu bilecek. Müslüman bu adam 10 yıl oruç tutmadıysa o oruçları kaza edecek kardeşim peki o halde birinci orucumuz farz olan oruç ramazan orucu diğeri ise belli bir vakitte farz ama bu da belli bir vakti yok belli bir zamanı yok ne gibi kefaret orucu gibi işte kefaretin çeşitleri var yemin kefareti var yemin kefareti nedir fe kefaretu ita muhaşereti mesakine min evsadi ma tudimune ahlikum ev kisvetum ev tahirir rakabeh Femellem yecid fasiyamu selaseti eyyamin. Yani eğer adam bu üçünü yapamıyorsa, yani ne yapamıyorsa bu adam yeminin bozduysa, on fakiri doyuracak ya da giydirecek veya bir köle azad edecek. Eğer bunları yapamadıysa, bunları yapma imkanı varsa bunları yapacak yemin kefaretinde. etinde. Tab bugün köle azal etmek yok, on fakiri doyuracak veya giydirecek. Eğer bunları yapmaya imkanı yoksa o zaman üç gün oruç tutacak. Femen lem yecid, fasiyamu, فَلَاسَتِ eyyami. Efendim bu kefaret oruçları bunlar da farz olan oruçlardır. Ama e, işte e, bunları dilediği bir zaman tutar. Ramazan'dan dolayı bir kefareti vardır. Veya yeminden dolayı bir kefareti vardır. Veya adam öldürmüştür. Oradan dolayı bir keffareti vardır hata yani adam öldürmede de iki ay peş peşe oruç tutma kefareti var efendim peki üçüncüsü ise vacip olan oruçlar birincisi farz olan ama günü belli olan oruçlu ikincisi farz ama günü belli değil keffaret oruçları gibi üçüncüsü ise vacip olan oruçlar adam diyor ki efendim şu işim olursa üç gün oruç tutayım bir gün oruç tutayım adak yapıyor Allah Teala da nezillerinize vefa gösterin nezillerinizi yerine getirin de Allah Teala'nın böyle bir talimatı var o zaman nezir ikiye ayrılır bir nezri muayyen var nezri gayri muayyen var muayyen yani şu gün oruç tutacağım diyor o gün tutmak zorunda nezri muayyen olduğundan dolayı Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edebilir. Zaten günü belliydi onun. Peki bir gayrimuayyen var. İşte orada gününü belli etmedi. Dedi ki işte bir gün oruç tutarım şu işim olursa. Eğer günü belli değilse bu oruç için akşamdan niyet edecek. Peki deri ise savun nefli, nafile olan oruç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bapta çok oruçları vardı. Nafile oruçları vardı. İşte bir tanesinden dersin başında bahsetmiştik. Ee, aleyhissalatu vesselam e, aşura orucu tutarlardı ama 9-10 Muharrem ayın 9 ve 10. günü ya da 10 ve 11. gün tutarlardı. Buyurdular ki yükeffirü senetel madiye. Yani kim aşura orucu tutarsa önceki yılın günahlarına kefaret olur. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem şevval ayında altı gün oruç tutarlardı. مَنْ سَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِنْ Kim Ramazan orucunu tutar? ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِنْ Şevval. Sonra şevval ayından ona altı gün ilave ederse kane kesiyamid الدَّهْرِ Bu adam bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Bütün zaman oruç tutmuş gibi olur. Diğer nafile oruç ise arefe günü yani zilhicce ayın dokuzuncu gününde oruç tutmak. Hacıların dışında hacca gitmeyenler ya yani, hacca gitmeyenlerin zilhicce ayın dokuzunda arefe gününde oruç tutmaları. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam her ay üç gün oruç tutarlardı. Buna da eyyam biiz biz diyoruz. eyyam biiz orucu her ayın on üçünde, on dördünde, on beşinde oruç tutarlardı. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutarlardı. Çünkü tu'radul amalu yevmel ithneyni vel hamis. Yani tu'radul amal. Kişilerin, kulların amelleri yevmel isneyni bir pazartesi. Bir de perşembe günü allah Teala arz edilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o gün oruç tutmak isterlerdi. Peki en sevimli oruç nafile oruçlar içerisinde Allah Resulü Aleyhisselam hangisiydi? Savmu Davud orucu. Ahabbu siyami ilallahi siyamu Davud. Yani oruçlar içerisinde Allah Teala'ya en sevimli olan hangisidir? Davud Aleyhisselam'ın tuttuğu oruçtur. Bir gün tutardı, bir gün Davud Aleyhisselam orucu terk ederdi. O halde bu oruçların dördüncüsü nafile oruçlardı. Nafile zaideten alel faraiz demektir. Farzın üzerine yapılan fazlalık. Farzın dışında ki o sünnet olan oruçlara nafile diyoruz. Peki beşincisi ise oruç tutmak tenzihen mekruh olan zamanlar. Hangi anlarda oruç tutarsak bu oruç Tenzihen mekruh olur. Tenzihen mekruh olur efendim. Yani birisi aşura günü sadece 10'unda oruç tutuyorsa. 10. gün oruç tutuyor. 9-10 tutun buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Ya da 10-11 tutun. Neden? Yahudileri muhalefet edin. Ama bu sadece 10. günde tutuyorsa o zaman burada Yahudilere bilerek ya da bilmeyerek bir benzeme hali olduğundan dolayı mekruhtur. Cumartesi günü oruç tutmak, yalnız başına cumartesi tutmak mekruhtur. Yalnız başına pazar günü oruç tutmak mekruhtur. Ee, yalnız başına cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Çünkü cuma Müslümanların bayramıdır. O gün ibadet ederler, tenezzüh ederler, dinlenirler. savun visal, visal orucu tutmak, peş peşe oruç tutmak Bunlar da mekruhtur diyoruz efendim. Peki diğer husus ise oruç tutmak ne zaman haramdır? Ne zaman oruç haram olur? Oruç Ramazan bayramının e, birinci gününde oruç tutmak haram. Bir de kurban bayramının dört gününde oruç tutmak haram olur. Çünkü bu vakitler e, yani bayramdır Müslümanlar. Ee, yiyecekler, içecekler efendim meşru dairede keyif yapacaklar bayram günleri olduğundan dolayı bugünlerde oruç tutmak Allah Teala'ya ben senin nimetini tanımıyorum, kabul etmiyorum gibi bir manayı da içereceğinden dolayı bugünlerde oruç tutmak haramdır kardeşim.